Evet açık radyodasınız ve açık dergi programına dinliyorsunuz Shakespeare aramızda programındayız Shakespeare yaşıyor global programın çerçevesinde çerçevesi dahilinde daha doğrusu Türkiye'de gerçekleşen Shakespeare temalı etkinliklerin değerlendirilmesini açık radyoda sürdürüyoruz British Council ortaklığıyla bu ayki bölümümüzde sinemaya ayrılmış vaziyette evet bu sene içerisinde Faaliyetleri olduğu Ankara Film Festivali başta olmak üzere ki Ankara Film Festivali'nden Mustafa Kerem Yüksel telefon attığımızda birazdan ona da sorularımız olacak. Ama bununla beraber tam da şeyin harifesindeyiz aslında Shakespeare yaşıyor. Dört film dört şehir etkinliğinin harifesindeyiz. 8 Eylül itibariyle başka sinema ortaklığı da Türkiye'de dört şehirde Shakespeare filmleri gösterecek. Tüm bunları değerlendireceğiz. Yani Türkiye'de Shakespeare ve sinema hangi hatlarda meyve verdi. Öncelikle Kerem Yüksel'e soracağımız soru bu olacak. Hoş geldiniz Kerem Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Ankara Uluslararası Film Festivali bu sene Shakespeare'i unutmadı. Neler oldu? Geçmişten başlayalım. Sonra dediğim gibi ben ayın 8'indeki in, filmlerin bir biçimde duyurusunu da yapmaya çalışacağım ama bu Güncelliğinde 2016 yılı içerisinde Shakespeare ve film, Shakespeare ve sinema bağlantısı Türkiye'de nasıl zuhur etmiştir? Ankara Film Festivali'nde neler oldu? Ee, sizden onları duyuyorum. E, tabii Türkiye'de sinemanın Shakespeare ilişkisi Ankara Film Festivali ile başlamadı. Çok e, eski bir tarihi var aslında. Evet. Öncelikle festivalden bahsedeyim. E, 27. E, edisyonumuzu Nisan-Mayıs e, Nisan -Mayıs ayında gerçekleştirdik. Hı hı. Ve bu edisyon içinde de Dünya Sineması programında. Hamlet'ler üzerine Dünyada bir şeyler Var başlığında bir seçki gerçekleştirdik. Hı hı. E, ve bu seçki içinde de e, Türkiye'deki seyircilerin merakla beklediği Benedict Cumberbatch'in e, Hamlet rolünü oynadığı hı hı. E, aslında bir tiyatro oyunu fakat Beyaz taşınan bir tiyatro oyunu hı hı. E, da dahil olmak üzere e, çok bilinmeyen ya da benim sebeple metne doğrudan yaklaşmayan metinle biraz daha e, mesafeli alaycı hatta metni biraz daha düken e, eserlerin yanı aldığı bir seçki gerçekleştirdik. Hı -hı. E, bu seçki de Loveless Olivier'in e, 1947 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam, bir tarihi peşteki sahili, meşhur Hamlet uyarlaması da vardı. E, ama mesela e, Akikarit Mac'in e, bir plastik ördek üreten firmanın başına geçmeye çalışan e, alaycı bir kara komedisi e, Hamlet İşba başında da vardı. Hı hı. E, ya da e, aslında geçen sene kaybettiğimiz e, Peter Kahn'in, Avustralyalı yönetmen Peter Kahn'in e, bir belgeseli de vardı. Christoph schillingen e, isimli çok ünlüdür. E, Alman tiyatro e, yönetmeni, yazarı, oyuncusunun. İstişe'de e, Nazi Partisi kurulmasına izin verilmesine tepki olarak Nazilerle convert ettiği, onunla dönüştürdüğü Nazilerle bir hamlet prodüksiyonu oynamasını belgeleyen bir e, belgesel de yer aldı. Evet. E, ve tabii ki kadın hamlet de vardı. Metin Erksan'ın e, çok sevdiğimiz, birçoğumuzun kült bulduğu hı hı. E, eğlenceli demeyeyim aslında çok fazla düşünce Odağıra da filmde aynı zamanda İtınaksanın e, Kadın Ahmet'i de vardı. Fatma Giri'nin muazzam performansıyla. Evet. Fatma Giri aramızda görmeyi çok istedik. Fakat e, o gelemedi. Eğer gelebilseydi e, Kadın Hamit'ten yola çıkarak muazzam performansına yola çıkarak e, Hamlet olmak üzere bir söyleşi gerçekleştirmek istiyorduk. Ne güzel olmuş. E, çok güzel olurdu. Onu aramızda göremedik. Ama Bülent'in yer aramızdadır. <Gülüyor> ee, onun da biliyorsunuz 3 e, sezonlu neredeyse kapalı kişi oynayan e, tek kişilik bir Hamlet prodüksiyonu var Işıl Kasabı'yla. Evet. Ee, Bülent Emin Yarar'la e, gerçekleştirdik bu söyleşiyi. Keşke Fatma Hanım da aramızda olsaydı ve e, Bülent Bey ile Fatma Hanım'la <Gülüyor> Hamlet üzerine uzun uzun konuşsaydık şehrin üzerine. Evet. Ee, ben bu faslı belki çok uzattım ama iki, iki tane daha film gösterdik. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Lütfen. Sadece. lütfen. Ee, Yugoslav Anlamasının önemli yönetmenlerinden Chris Sokop için şu e, Şudunyoy, Köyü Hamlet sergiliyor, sahneliyor adlı eserini gösterdik. İnanılmaz bir taşlama. <gülüyor> ee, bir, e, kendi içinde şöyle bir alegori bizim bütün bu seçki yapmamızın amacı aslında bir metne ne kadar farklı noktalardan yaklaşılabileceğini göstermek göz önüne sermekti. Evet. E, bir metnin işte orada bir kateriz noktası gibi duran bir şey olmadığını <Gülüyor> ee, ona kim elini alıyorsa kim ağzını alıyorsa hatta farklı bir anlam kattığını göstermeye çalışıyorduk. <Gülüyor> Filmin kendisi de baştaşın aslında bunun alegörüsü çünkü bir köy var, köyde bir yolsuzluk var ee, ve köyün ağası değil muhtarı e, Hamlet'i saygılamak istiyor. <Gülüyor> e, bunun için de öğretmeni görevlendiriyor. Çünkü şehirde Hamlet izlemiş e, ve etkilenmiş ama tiyatro hakkında hiçbir fikirleri yok. Dolayısıyla uyarlama nedir, adaptasyon nedir, bir metin nasıl sahneye konabilir hı hı. gibi e, meseleler üzerine çok düşündüren çok da komik bir film. Evet. Ve son olarak da ünlü usta Şablon'un Afelyasını e, gösterdik. E, bu biraz daha Hamlet'e uzak bir metin diğerlerine göre çünkü doğrudan bir Hamlet uyarlaması değil. Kendini Hamlet özdeşleştiren bir genç hikayesi. Hı hı. E, ve bu filmleri göstermekle beraber... Bülent yararlı hamlet olmak konuştuk. Bir de e, tiyatro yazıları, akademisyen Beliz Güç Bilmez ve Fatih Özgüven'le de yine hamlet üzerine bir söyleyişi gerçekleştirdik. Size baba diyebilir miyim başlığı altında. Hı hı. E, biraz daha serbest bir etkinlikti bu. Seyircinin de e, dinleyenlerin de dahil olduğu hamlet hakkında neredeyse istediğimiz her şeyi konuşabildiğiniz bir etkinlik oldu. Evet, aslında Hamlet odaklı gerçekleştiğini söyleyebiliriz tekrar altını çizmek lazım. Evet evet. Ee, biz e, demin de belirttiğim gibi bu seçkiyi bir şöyle temel bir gerçekleştirdik. Hı hı. Bir metin var ortada, tarih boyunca 400 yıldır oynanıyor. Ee, sinema yüz yaşında, e, Laurence Olivier 48'de meşhur Hamletini çektiğinde. Ondan önce bildiğim kadarıyla 17 tane hamle çekilmişti. <gülüyor> ee, onlarca kez Beyaz Ferdi'ye aktarılmış. Evet. Yüzlerce kez tiyatroda oynanmış. Yüzlerce kez e, televizyonda, şarkılarda defans verilmiş. Hı hı. Ee, yüzlerce kez e, eğitilenmiş, onkulanmış bir metin var önümüzde. Hamlet hı. okumadan dahi e, onun hakkında efendim, bir şıkçı var. Evet. Ee, i̇şte bir kuru kafa gördüğümüzde Olmak ya da olmamak dediğimizde Diğerlere göndermeler yapılıyor ee, Bizim kendi toplumumuzun Kültürü biraz sözel ağırlıklı hı hı. Yani bir kıyas yapmak Çok özücü olmaktan kaçmak lazım ama Bir kıyas yapmak gerekirse Tabii ki olmak ya da olmamak deyince ee, Bir İngiliz'in deyin Tamamen yanlışlıkla kurdum bilerek söylüyorum Bir İngiliz'in aklına Belki daha e, literal göndermeler geliyordur ama ilk öte bizim de aklımıza Hamlet deyince işte hayalet dava figürü deyince değil Leyla Meclis'in bile gördük. Evet. E, aklımıza bir şeyler geliyor. Birinci fikrimiz buydu. Ya bu dört yıllık metinle gelin bir de burada beyaz tarih de hesaplaşalım da. Evet. İkinci fikrimiz de e, Hamlet tarih boyunca çok çeşitli şekillerde yorumlanmış ve büyük bir kısmında da politik e, göndermelere çok açık bir metin. Hı hı. Çılıntı çok boşluktu bir metin. Ee, i̇şte kimine göre kraliçe de suçlu, suç ortağı. İşte Akil makinenin filmine bakarsanız Hamlet de kötü adam. Ee, aslında <gülüyor> her şeyin arkasında o var. O da öyle masum, edilgen bir karakter değil. Evet. gibi. Ee, i̇şte kapitalist toplumların Hamlet versiyonlarında o çürümüş olan Danimarka devleti bir kapitalizm eleştirisi. İşte Hı -hı. biraz daha tozletel rejimlerde tozletel rejim eleştirisi halini almış. Çok çabuk uh, biçim değiştirmiş, çok çabuk anlam değiştirmiş bir Metin. Hı -hı. Ee, ve bizim için de güncel olduğunu düşündüğümüz bir Metin. Dolayısıyla hamlet göstermek istedik. Evet. Ee, bu seçkiyi hamlet üzerine yapmak istedik. Evet. Ee, ve ve yetişkansının değerli katkıları sayesinde evet. e, onlara başvurduğumuzda böyle bir şey yapmak istediğimizi söylediğimizi onlar da Shakespeare ile ilgili kendilerinin de çok güzel planları olduğunu söylediler. Yani bu çok iyi bir işbirliği. Çok nadirdir aslında böyle işbirlikleri. İki tarafında ne istediğini bildiği, <gülüyor> istediği şeylerin ötesi işbirlikleri evet. çok faydalı bir işbirliğine gerek. Evet, ne mutlu. Ben merak ediyorum ama geri dönmek isterim Shakespeare yani hamlet'in. Türkiye'deki güncelliğini biraz açmanızı istesem. Belki de bunu e, festival izleyicisinin nasıl cevap verdiğine dair bir iki not paylaşarak bizlerle yapabiliriz. Şeyin çok meşhur bir vardır. Benim tabii yaşım el vermiyor da. E, Bülent Hamlet Kuşağı diye meşhur bir yazısı vardır. E, orada şeyden bahsediyor. Beklen Avgan'ın Hamlet yetmiş uyarlamasından. Hayaletin işte Mustafa Kemal figüründe ortaya çıkıp hatta işte Danimarka'da tüm üst bir şeyler var lafını da söylediği uyarlama. Yani Hamlet'ten alıp Hayaletin söylediği. Hı hı. Bence bu kadar güncel bir uyarlama. Çünkü şey bu kadar güncel çağdaşlaştırılabilecek bir metin. Evet. Çünkü 70, 1970'desiniz Hamlet oynuyorsunuz. Hayaleti o kadar güncel bir şeyin içine sokmuşsunuz ki bütün prodüksiyonu. Bir anda e, işte oradaki Danimarka Türkçe olmuş. Evet. E, Hayalet e, işte Mustafa Kemal'in ruhu olmuş ve Hamlet'e yani işte Türkiye'nin gençlerine sesleniyor. E, annenizi bu kötü babadan kurtarın diye. Hı hı. E, tabii ki günümüzde böyle doğrudan e, uyanlamalar bildiğim kadarıyla yok. Evet. Bülent Emin Yarar mesela şey söylemişti. Ben özellikle sordum onun kendi etkinliğinde. Siz nasıl böyle şeyler yapıyor musunuz? Güncelleştirmeler, güncele dair dokunmalar yapıyor musunuz dediğinde. Hani işte bazen şey yapıyorum demişti. Danimarka'da çövüş bir şeyler var dedikten sonra Danimarka'da ha burada değil diyorum <gülüyor> seyirciye demişti. Evet. Ee, ama doğrudan doğruya günümüzde böyle bir adama olmamakla beraber Metin e, bu tip yorumlara çok açık. E, çünkü bazı yorumlara göre mesela, bu biraz daha çok modern yorumlar aslında. Hamlet e, aydın ya da aydınlanmış olmanın eziyetini çeken, işte Hı -hı. düşünmekle e, malum. Hı -hı. E, hatta şuna geldi galiba, bir düşünme tragediyası diyor. Için. Ee, ortada bir hayalet var o geçmiş mi demek geçmiş Hamlet'e bir şeyler emrediyor ee, bu tip şeyleri açık bir metin olduğu için de seyircinin de bu bağlamla izlemesini aslında biz de teşvik ettik hı hı. Ee, çünkü bir sinema profesyonel olarak şeye çok sıcak bakmıyorum yani film izleyelim ve orada bitsin bunu hiçbir şeyle bağlamayalım, bağdaştırmayalım, üzerine düşünmeyelim. Şeyine çok sıcak bakan bir festivacı değilim açıkçası. Doğru. E, Dolayısıyla hamleti bu ilişkiler şeyin içinde e, seyirciye sunmak istedik. Ve seyircinin de bunu böyle alındığını görmek hoşumuza gitti açıkçası. Evet ne güzel. E, yani bu toplu gösterimler hakikaten toptan bir deneyim sağlamıştır diye düşünüyoruz. E... En ilgi çeken dönümlerimden bir tanesi oldu. Evet. Ee, biz de çok şaşırdık çünkü en niyaisinde e, toplu gösterim demek, eski birkaç tane etimlerin bir araya gelmesi demek. Ama Hamlet Fikri gerçekten e, böyle bir seçki insanları çekti. <gülüyor> e, ve bu metinle tekrar ilişki kurmalarını sağladı. Ve biz de çok mutlu etti. Evet. Evet, Ankara Rousseau'ya film Festival'in Dünya Sineması Program Koordinatörü Mustafa Kerem Yüksel bizlerle beraber British Council ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz Shakespeare Aramızda programının sinema bölümündesiniz şu anda açık radyoda olduğunuzda hatırlatalım. Evet, şimdi Ankara'da önümüzdeki günlerde bir etkinlik galiba olmayacak değil mi? Başka sinema faaliyetleri Ankara dahil değil ama madem Hamlet mesaisi bu kadar yoğun oldu, kısaca belki Maxim Peake'in Hamlet'inden de bahsedebilir misiniz bize? 8'inde gösterecek. Ki, e Başka sinema Ankara'da var büyük sanat sinemasında. Evet. Başka sinema var. Fakat e, sanıyorum British Council e, Mayıs ayında Ankara'yı ziyaret ettiği için diğer şehirlere e, bildiğim kadarıyla Bursa, Eskişehir bunlardan ikisi. Antalya'da e, İstanbul var. İstanbul var. Antalya var. Evet. Diğer şehirlere e, seçkisi e, taşınmış. Hı hı. E, ben bile kendim mesela birkaçını gidip yerinde görmek istiyorum. Evet. E, Maxim Peak eee bir seçki almayı çok düşündük. Fakat sayı e, gösterebileceğiniz sayıda sınırlıydı. İlginç bir hamlet, Çünkü e, Hamlet bir kadın. E, bir kez daha Hamlet bir kadın. Evet. Şeyim, e, Mine Örgam 84'te e, Hamlet hakkındaki incelemesini yazdığında muhtemelen Metin Açıdan Hamlet'in şey diyor. Bitsin artık diyor. Bu Hamlet tam bir erkektir. Hamlet'i kadınlaştırmak için bitsin artık falan diyor. Hı. Bence kolay kolay bitecek bir fikir değil. Ee, çünkü bizdeki sözcüsünde Fatih Hoca ile Beliz Hoca e, tiyatro tarihindeki bir çok net parmak bastı. O da erkek karakterin işte daha kararlı, daha cesur. Kadın karakterin daha işte düşünmeye meyyal ama harekete bir türlü geçemeyen yapısı olması, tiyatro tarihi boyunca. Hamlet'in de e, Tanrı içinde ilk tiyatro ilişkilerinden itibaren hep bir efemine bulunma hı hı. durumu e, tabii ki kadın Hamlet olan ilgiyi bitireceğini sanmam. Evet. E, Maxim Pilk'in e, Hamlet'e de bu bakımdan ilginç bir uyarlama e, ve seyircinin izle, izlemesini hak ediyor. Doğru bir kurdum bilmiyorum da seyircinin izlemesi gereken gerekiyor. çalışmadır diye düşünüyorum. Evet, belki bir de şunu ekleyebiliriz. Notlar arasında notlarımız arasında 8 kamerayla hamleti her açıdan izleme fırsatı sunacak bu film diye tanıtılmıştı. Margaret Williamson, Maxim Peking hamleti. Bu da ilginç olabilir diye eklemek istedim aslında. Daha şeyi de söyleyeyim. Bu Türkiye'ye çok yeni geldi. İngiltere'de başlayan tiyatro oyunlarını Evet. Kamera ile kaydı alıp sinemada gösterme hı hı. Ee, bence çok önemli bir şey çünkü işte tiyatro sahnesinin fiziksel sınırlıklarını, koltuk sayısını bir anda evet. aşan e, ve bir eseri çok daha uzak noktalara, e, çok daha farklı coğrafyalara taşıma imkanı sunan e, bir çalışma. Hı hı. E, dolayısıyla da işte orada olan bir, ten, bir şeyi hemen buradan takip etme imkanı veriyor size. Evet. Bu bakımdan da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, global bağlar için hakikate önemli. Global kültürel faaliyetlere bir biçimde dahil olmak için. 8'inde İstanbul Unic'de açık havada gösterecek Maxim Pilkin. Evet, evet. evet, açık havada gösterecek bir Umarım hava çok güzel olur. Evet. E, açık havada film izleme, tiyatro izleme keyfini, seyirciyi yaşatacak güzel bir etkinlik olur. Ben de kendim de Ankara'dan kalkıp gelmek istiyorum. Harika. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Benim sorularım bu kadardı. Kerem Yüksel, eklemek istediğiniz bir şey yoksa şayet. Ee, ben çok teşekkür ederim. Ee, Ellerinize sağlık. Eklemek şey istediğim, için. açıkçası doğrudan bir şey yok. Ee, Seneyi Ankara Filistesi'nin 28.'sini yapacağız. Hı hı. Ee, hem dinleyicilerimize hem size orada da görmek isteriz. Eli, kolaylıklar diliyorum. Orada olmayı ümit ediyoruz biz de. Luşası... Çok, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Film Festivali Dünya Sineması Programı Koordinatörü Mustafa Kerem Yüksel ağzınıza sağlık. Bir kere daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Açık Radyo'da British Council ortaklığıyla gerçekleştirdiğimiz Shakespeare Yaşıyor serisinde sinema bölümünü Unik açık hava sahnesinde ayın 8'inde bir Maxim Pilkin Hamlet dininin gösterimi olacağını söyledik. Bunun yanı sıra e, az evvelki Yeren Belediye'de andık Bursa, Eskişehir ve Antalya'da gösterimler e, var. Bunların da en azından nelerin gösterileceğini sizlere aktararak bir biçimde e, bunlara temas etmeye çalışalım. 3. Richard Kuru Gürültü ve Macbeth'in sinema uyarlamaları gösterilecek. Özellikle e, Macbeth'in güncel bir yorumu 2015 yorumu olduğunu da hatırlatmak gerekir.